cennete giden bu nurlu yolda Rabbim hepimize güç, kuvvet, sadık dost nasip etsin. Amin. Aleyküm selam oldu. Allah cehennemden bizleri korusun. Cennetine koysun. Cennette cemalini görenlerden eylesin. Sesim net değil mi? Evet. Bugün kısaca ehli sünnet itikadının metotları üzerinde kısaca durup bazı ameli meselelerin üzerinden birkaç nasihatımız olacak inşallah. Aleyküm selamlarım. Kardeşlerim itikad deyince insanların çoğunun zayıf kaldığı hatta e, bilinçsizce hareket ettiği ne olduğunu bile anlamadan sürüklenip gittiği birçok konular var. İtikat veyahut akide kelime manasıyla sıkı sıkıya tutma, yapışma kavrama tutma, bırakmamak üzere tutma gibi manalara geliyor. Halka baktığımızda yani umuma kaynağının haktan mı, batıldan mı olduğuna bakmaksızın kalbini bağladığı her şeydir. Birine soruyorsun. Bu ne? İşte böyle bu diyor hoca. Böyle dedi diyor. İşte şeyhim böyle dedi. Yani hiç doğru, yanlış, delilli, delilsiz bakmadan kalbini itikat ettiği, bağladığı her şey. İslam ıstılahında akidenin tarifine baktığımızdaysa kaynağını Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alma ve bunun üzerine hiçbir şeyi bina etmemedir. Hiçbir şey. Ehli sünnetin itikadı budur. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları birlenmesi uluhiyeti ve Rububiyetini içine alması hasebiyle tevhid ve tevhidin içerdiği konular Ehli sünnet akidesinde birinci en ön safları sıraları alan kaydelerdir. Daha sonra imandı, nubuvvetti, kaybiyattı, kaderdi gibi veyahut fırkayı darle dediğimiz insanlara reddiyeler gibi birçok konuları içine alır. Kardeşlerim, kaynağını Allah'tan derken buradaki kasıt Allah'ın kitabı Kur'an ve Resulullah'ın sahih sünneti derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere ulaşan sahih rivayetleridir bunun dışında bizleri bağlayan üçüncü bir merci yoktur itikadın her meselesinde kitap ve sünnet hakimdir ondan hiçbir şeyi müslüman ehli sünnetin itikadına sahip olan birisi reddedemez ve tevil edemez dini meselelerde özellikle akide konularında sahabeden gelen sahih nakilleri ne yapar alır olduğu gibi kabul eder Ehli sünnetin itikadı Kur'an Kur'an'ın beyanı sünnet Ve sahabenin onları Hayata geçirdiği şekildir Hiçbir zaman Bir Müslüman Aklın idrak edemeyeceği Meselelere dalmaz Çünkü akıl Kavrama sınırını açtığı zaman Sapar Geçmişe baktığımızda o sahabelerin Allah Resulü ve Vesselam'ın zamanında düşünün bir siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yeme içmeye devam edin ayetinde aklıyla hareket eden adi yastığının bir kenarına siyah bir tarafına beyaz iplik koymuş ikisini ayırt etmeye çalışmış sahurda sabah namazı kaçmış mescide gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeği içmeye devam edin ayetini ben anlayamadım yastığımın kenarına siyahla beyaz ipliği koydum ama bir türlü ayırt edemedim dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etmiş senin yastığın ammada enliymiş geceyle gündüzü içine alıvermiş demiştir selef hiçbir zaman aklın idrak edemeyeceği meselelere dalmamıştır ve dalmaz çünkü akıl kavrama sınırını açtığı zaman sapar kardeşlerim Allah hepimize anlayış versin öyle insanlar çıkmıştır ki eşari mutezile, kelamcı dediğimiz insanlar akıllarını alabildiğine kullanmışlar aklın sınırını vahyin önünü geçirmişler akılla vahiy çakıştığında aklı vahyin üzerine mukaddem kılmışlar ve nasları tevile gitmişlerdir Allah ayaklarımızı kaydırmasın Halbuki kullukta ilk sorumlu olduğumuz ilk söz sahibi olan akıldır. Buluğa erdikten sağı solu ayırt ettikten sonra aklın görevi ne yaptır? Ne yapar? Vahye teslim olur. Ve işi orada biter. Evet. Allah akla gereği gibi önem veren gereğinden fazla önem vermeyenlerden eylesin. Çünkü hangi meselede insan aşırı giderse orada ayakları ne yapar? Kayar kardeşlerim. Selef hiçbir zaman bidat ehliyle oturup mücadele etmez. Sözlerini kale almaz. Onlara değer vermez. Bidatlarına başka bir bidatla da cevap vermez arkadaşlar birisi gelip de gel Ebu Said seninle tartışalım dediğinde ki Ömer bin Abdülaziz'in künyesi Ebu Said'tir Ebu Said ben dinimi biliyorum ben dinimi tartışmaya açmam sen git dinini öğren kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir diyerek hiçbir zaman bidat ehliyle beraber oturup mücadeleye girmemişler hiçbir sözlerini kale almamışlar ve onlara da değer vermemişler ve bidatlarına başka bir bidatla da cevap vermemişlerdir Allah hepimize anlayış versin, güzellik ihsan etsin unutmayalım ki kardeşlerim etkileyemediğin bir yerde muhakkak etkilenirsin bidat ehli, ehliyle oturup kalkan bir insana bakın patlamaya hazır bomba gibidir doğru bile konuşsan eyranlar kardeşine dostluk gösteremez sürekli cedelci bir yapıya sahip olur hakkı mı batılı mı konuştuğunu anlayamaz enaniyet yüklüdür ama bakın müslümanların topluluğuna girdiğinizde müslümanlarda hep bir yumuşaklık hep bir huzur Birbirlerine karşı merhamet Hayırda yarışma vardır Ehli sünnetin itikadı Bidat ehliyle Oturmazlar Onların sözlerini Gale almazlar Onlara değer vermezler Bidatlarına Başka bir bidatlarında cevap vermezler Yine kardeşlerim İslam toplumunu aynı akide üzerine teşekkül etmelerine ve birlik içinde olmalarına çalışırlar. Birliği, beraberliği bozacak her türlü hareketten kaçındıkları gibi birlik ve beraberliği bozacak hareketleri yapanlara da sert ve kesin bir dille uyarırlar. Aleykümselam ve Allah hepimize anlayış versin Muhakkak ki Asrı saadette olduğu gibi Münafıklar olduğu gibi Daha sonraki zamanlarda da olmuştur Bugün de olacaktır Yarın da olacaktır Kıyamete kadar iyi ruhlu insanlar Olduğu gibi Muhakkak kötü ruhlu insanlar da olacaktır İmanın Olduğu bir yerde küfrü sıfırlayamadığımız gibi küfrün hakim olduğu bir yerde de iman sıfırlanmaz muhakkak ikisi de olacak ama hangi taraf ihlaslı samimi olursa onun sultası ağır basacak öbürü öbürü ne yapacak gizli gizli hareket edecek veya cılız olacak veya ezilecek Allah hepimizi samimi ihlaslı kılsın ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Çünkü fısk, nifak bu tohumlar ümmetin arasına girdiği zaman birlik, beraberlik bozulur. Aleykümselam. Ama ama bu nifakın olduğu yerde Müslümanların çok uyanık olması gerekir. Düşünün Ayşe annemiz hakkında söz söylediklerinde çıkaran üç kişi konuşan yüzlerce insan. Allah Azze ve Celle siz bu iftirayı duyduğunuzda bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi diyor. Ama bu bile sizin için bir hayırdır diyor. Bu hayır bizim için kardeşler. O gün insanlar onu düşünemeyip ayetle tescil edildi. Bugünse biz bu ayetleri artık okuyup duruyoruz. Hasık birisi bir haber getirdiğinde o sözün doğruluğu ne yapılacak? Araştırılacak. Ehli olan insanlarla paylaşılacak ve ehli olan insanlar o söz hakkında bir şeye ne yapacak? Varacak. Ki ümmetin maslahatı için en hayırlı olan da odur. Kardeşlerim Selef tevhid inancı üzerinde çok durur. Neden durur? Çünkü ancak tevhid ehli cennete girecektir. Tevhid inancı üzerinde durma, bunun ameli yönünü şirkten sakındırarak gerçekleştirmesini sağlar. İnsanları Allah'a ve Resulüne tabi olmaya, yani ittiba etmeye taklit Taasup ve cehaleti bırakmaya çağırır. Çünkü bizim kurtuluşumuz ancak Kur'an ve sünnete uymakla mümkündür kardeşlerim. İttibanın olduğu bir yerde ilim vardır, huzur vardır, cemaat vardır, kardeşlik vardır, yaptırım gücü vardır. Ama ittiba yoksa demek ki cehalet var, taklit var ve taassup vardır onların çağırdığı insanlar da hep kendi taassuplarıdır Allah Azze ve Celle kitabında sizin Rabbiniz benim ben öyleyse benden korkun şu peygambere tabi olanlar var ya dinlerini parça parça ettiler her parti her fırka kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır diyor. ayetin başına bakacak olursak sizin Rabbiniz benim ben diyor demek ki kardeşlerim taklitin, taassubun cehaletin olduğu bir yerde hakkı anlatman bile mümkün değil yollar tıkanmış hak taklit ettiği yerden taassub ettiği yerden geliyorsa alınıyor ama selef insanları Allah'a ve Resul'una tabi olmaya çağırır. İttibaya çağırır, hiçbir zaman ismine çağırmaz. Çünkü kim Allah'ı ve Resul'unu basamak edip de malzeme edip de kendine davet ediyorsa o bir fırkadır, partidir, bir mezheptir, bir ekoldür. Hiçbir zaman Kur'an ve sünnet malzeme olamaz. Kur'an ve sünnet ancak insanların hidayet kaynağıdır. Allah bizi bu yolda daim eylesin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Kardeşlerim bir Müslüman selef itikadına sahip olan bir Müslüman İslam toplumunun teskiyesiyle uğraşır. Bir yandan onun o Kur'an ahlakıyla ahlaklanmasına bir yandan da Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerini o topluma öğretmeye çalışır bir yandan da bidattı, hurafeydi bu gibi inançlardan uydurma hadisten tasavvufu hikayelerden sözlerden tasfiye etmeye çalışır nasıl yapar bunu? Allah kendisinden razı olsun İbni Teymiye'ye cihadı sorduklarında Allah'ın sevdiğinin zuhuru sevmediğinin defi için çalışmaktır çaba ve gayret sarf etmektir demiştir bu önce bedende sonra yaşadığın yerde ve böyle halka genişler gider der Allah kendisinden razı olsun ne kadar güzel bir tarif yapıyor. İşte tevhid ehli bir insan da önce Kur'an ahlakıyla kendi ahlaklanır evinde yaşantısında haremlik selamlığında sokağa çıktığında İslam ahlakıyla ahlaklanıp etrafına da aynı ahlakı empoze eder ve o insanların ister istemez değişmelerine en azından onu gördüklerinde Allah'a hatırlar hale gelirler. Ve bunun yanında bu akideye sahip olan bir insanı gören birisi bidat, hurafe ve birçok uydurma hadisler veya hikayeleri onun yanında ne yapamaz anlatamaz hale gelirler. Selef her zaman hizipçilikten grupçuluktan ve her türlü tekelcilikten arınmıştır. Bölünme İslami cemaatları cemaat yani ana cemaata ana cemaati bölme her zaman Müslümanların yıkımına, zayıflanmasına ve parça parça olmasına sebep olmuştur kardeşlerim. Allah Allah Kur'an ve sünnette bir araya gelmemizi nasip etsin Amin. unutmayalım ki Allah'ın eli cemaatin üzerindedir eğer hakikaten biz Kur'an ve sünnetten amel edersek muhakkak Allah'ın bizim üzerimizde vaadi vardır ve kıyamete kadar da bu vaat haktır Allah vaadinden caymaz Sahih sünnette sahih olan İslam'ın şiarlarına ve Müslüman'ın dış görüntüsüyle alakalı şekle selef her zaman önem verir ve buna teşvik eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı göğsünü doldururdu. Sahabe kadınları dışarıya çıktıklarında siyah kargalar gibiydi. Örtüsü vardı kendini bilen bir tevhid ehli her zaman bunlara dikkat eder. Şekline, görünüşüne çok dikkat eder. Öyle alçaklar çıkmışlardır ki hem de Müslüman olduğunu iddia eden niye bu kadar şekilcisiniz, neden insanları ürkütüyorsunuz diyerek Allah Azze ve Celle'nin kitabına Resulü ve Vesselam'ın sünnetine ters düşerek peygamberin görünüşünü terk ederek ashabının giyinişini terk ederek o erkeğinin kadınlığın giysisini görünüşünü terk ederek başka görünüşlere bürünmüşlerdir. Selef her zaman buna karşı çıkmış hiçbir zaman görünüşünden, giyinişinden, düşüncesinden Sahabe yolundan sapmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl giyinmiş, nasıl sakalını bırakmış, fıtratı nasıl bize söylemişse o şekilde hareket eder ve gelecek nesillere de ne yapar? Örnek olur. Allah o gariplerden, müjdelenen gariplerden bizlere de kız sahih sünnette neyse Müslümanın dış görünüşüyle alakalı ne varsa hem kendisi uyar hem de bunu ne yapar teşvik eder ama öyle insanlar çıkmışlardır ki zeminlerini buldukları kendileri gibi düşündükleri imanları zayıf amelleri yoksun Kur'an ve sünnetin toplum içinde yapıldığında çok büyük bir fitne olacağını söyleyerek mescitlerde peygamberin kıldığı namazı terk etmişler. Sokağa çıktıklarında sakallarını kısaltmışlar. Zaman geçmiş kesmişler. Elbiselerini o insanların elbiselerine benzetmişler. Ve onların arasına girdiklerinde kendilerini aşağılık görmeye onların yanında aşağılanmış hissetmeye başlamışlardır. Bunlar hep iman zayıflığıdır. Allah kitabında demiyor mu? Yeryüzünde sen benim halifemsin. Bir gün halifelerden bir tanesi Ayşe annemize mektup yazıyor. İnsanların kendisine eziyetinden bunalıyor. Kendisine nasihat etmesini istiyor. Bakın Ayşe annemiz o zamanın halifesine selam ve kelamdan sonra bir tek hadis yazıp da gönderiyor. Allah Resulü diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve kim insanları razı etmek pahasına Allah'ı kızdırırsa Allah onu insanlara havale eder. Kim de Allah'ı razı edip insanları kızdırırsa Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez veselam hadisi tekrarlayayım kardeşler kim diyor Allah'ı kızdırmak bağısına insanları razı ederse Allah onu insanlara havale eder kim de diyor insanları kızdırıp Allah'ı razı ederse Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam diyor Allah bununla amel edenlerden eylesin bizleri. Selef peygamberin sahih hadislerine karşı cephe alan hadis karşıtı düşmanlara karşı cephe alır onları dost etmez kardeş bilmez ve dini onlara karşı müdafaa eder çünkü bunlar dini içinden yıkan alçaklardır. Müslüman görünen sürüngenlerdir. Akreplerdir, yılanlardır. Allah onlardan bizi uzak tutsun. Hiç yılandan dost olur mu? Adamın birisi yılanı boynunda beslemiş. Bir gün tutmuş, yılan adamın çocuğunu sokmuş. Adam da küreye almış. O can acısıyla bir tane çakmış yılanın kuyruğunu kesmiş. Adam yılana demiş ki bu ana kadar dost ama artık yollarımız ayrılıyor. Yılan demiş ki niye? Ben de bu evlat acısı, sende de bu kuyruk acısı olduğu müddetçe biz dost olamayız demiş. Bunlar da bu sünnet düşmanlığı bu hadislere şaşı bakışlığı ehli sünnet akidesinde bu inkarları kabir azabı miraç, şefaat kader itikat, peygambere bakış, bu meselelerde birliktelik olmadığı müddetçe biz bunlarla kardeş dost olamayız bizde bu acı, onlarda bu hazımsızlık olduğu müddetçe bir arada bulunamayız dinde aslı olmayan ve sonradan çıkan bidatlara karşı selef her zaman mücadele eder çünkü dinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylemediği hayatına geçirmediği her şey mertuttur, bidattır ve bunlar bizim amel olarak işleyeceğimiz şeyler nedir? Değildir. Çünkü Ayşe annemizden gelen bir rivayette Allah Resulü anhi sallatu ve selam kim şu bizim işimizde dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa bu mertuttur kabul olmaz diyor. Bizim itikadımız bu kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Ehli Sünnet'in itikadında cehalete yer yoktur yediden yetmişe bu yolun her yolcusu gücü yettiği nispette ilim öğrenir ve basiret üzerine dinini yaşamak zorundadır sahabe geliyor bakın Allah onlardan razı olsun benim kafa kalın bana bir şey öğret de namazımı öyle kılayım bir fatihayı dahi ezberleyemiyor bakın ama geliyor gücünün yeteceğini soruyor öğrenmek istiyor Subhanallah, Elhamdülillah Allahu Ekber de Bu sana namazda yeter diyor Allah hepimizi ihlaslı Gayretli kılsın kardeşlerim Aleykümselam Selefin daveti Esastır ve haktır kardeşlerim Ve davet geneldir Belirli bir sınıfa Belirli bir cemaata Veya belli bir insan tabakasına veya belirli bir ırka daveti tahsis etmez. Bu davaya inanan her Müslüman siyah olsun, beyaz olsun sahip çıkabilir. Ve her Müslüman bu dini öğrenip hayatına geçirmeli ve herkese de bunu ne yapmalı anlatmalıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor kardeşlerim? Kim benden bir emir bir nehi duyar bunu geridekine aktarırsa Allah onların yüzüne artsındır. diyor. Allah onların yüzüne artsın diyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Bu emri duyan sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra yeryüzünün her tarafına dağılmış ve İslam'ı anlatmıştır kardeşlerim. Bakın İslam ta günümüze kadar tertemiz bir şekilde ne yapmış gelmiş. Bu onların çalışması sayesindedir. Onlar hakkıyla çalışmışlar ve İslam bize kadar tertemiz gelmiş. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Bakın sahabeye en yakın insanlardan bir tanesi İmam Malik Medine imamı, 1818 tane hadis toplamış. Halbuki belki de 108 bin toplaması gerekirdi değil mi? İmam Malik'in bu kadar hadis toplaması bile sahabenin yeryüzüne dağıldığının işaretidir Allah hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin unutmayalım ki kardeşlerim bu kaideler Kur'an ve sünnetin kaideleri bunlara uyan insanlar kurtuldular aziz oldular bunları bırakıp da başka yollara sapanlarsa helak oldular ve helak olmaya devam edecekler parçalandılar parçalanmaya da devam edecekler birlik, beraberlik ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın koymuş olduğu kaydelerdedir Allah bunları uymayı nasip etsin Kur'an ve sünneti asıl kabul eden hayatına geçiren ve bundan sapmayanlardan eylesin. Evet. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşeden la ilahe illa ente, estağfurke ve evtubu lehim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.